Ordusuna kadar, Vezirinden arkına kadar tofittir. Osmanlı so tasavvuf devletidir. Efendim ordu alverenlerle başlamıştır. Yeni efendim kendilerini hacı bektaşın mensubu olarak kabul etmiş ve harbe Allah Allah diye gitmişlerdir. Efendim Sultan Ahmet Aziz Mahmud'u Hüdaye'ye intisap etmiştir. Abdülhamid Şazeli tarikatındandır veya efendim Sultan Abdülaziz vasiyet etmiş. Belki isimlerini karıştırmış olabilirim. Benim tekkemde her cuma akşamı halibi dervişleri gelsin, zikir yapsın diye. Efendim, çoğu tasavva bu ünitesindir. Fatih'in oğlu Beyazıt biliyorsunuz Sofi Beyazıt diye tanınır. O zamandan beri böyle gelmiştir. Fatih'in Akşemzettin'in macerası bellidir. Ülema ekseriyette Osmanlı üleması aynı zamanda Sofi'dir. Aynı zamanda bir zata intisap etmiştir. Efendim Ondan feyz almıştır. Tarih boyunca Orta Asya tasavvufun hazine sandığıdır halen öyledir. Efendim, Horasan erenleri dünyanın her yerine yayılmışlardır, irfanı götürmüşlerdir. Mavera nehirden en büyük alimler, hadisçiler, efendim, Buhariler, Tirmiziler yetiştiği gibi efendim, en büyük Sofiler yetişmiştir. Ve Afganistan'da, Hint'te efendim, İslam'ın yayılmasında onların çok büyük şeyleri vardır. Bugünkü Afgan efendim devlet başkanı müceddidi'dir. Efendim veya efendim şeydir. Efendim eee burhaniddin Rabbani efendim yani şey müceddidi diyeşim İmam Rabbani'ye bağlıdırlar söyler ve yani akide olarak. Ve Sudan ve Kuzey Afrika tüm Afrika erbabı tasavvuftur. E, geçtiğimiz sene içinde e, ben kardeşinizi Sudan'dan gelmiş olan bir üniversite hocası efendim, ille bizi Sudan'a davet etti. Biz Sudan'ları seviyoruz filan dedik. Efendim, onlar da biz de sizi seviyoruz dediler. Sudan'a davet ettiler. Konu devlet bir konferans tertiplemiş. Konferans da değil de muhtemel diyorlar. Yani birkaç gün devam eden bir seri toplantı tertiplemiş. İsmi muhtemel zikir ve zakirin yani Zikir ve erbabı zikrin, zakirlerin efendim, toplantısı muhtemeli demek. 4 gün orada bizi misafir ettiler. Dünyanın her yerinden büyük sufileri efendim, meşahit kiramı çağırmışlar. Hadiri, efendim, nakşi vesaire vesaire. Oradan çok güzel konuşmalar, tebliğler oldu. Efendim, biz dediler her şeyimizi zikre ve zakirlere borçluyuz. Sudan, efendim, zikirden ayrılamaz tasavu ıı, tasavvuftan ayrılamaz dediler. Öyledir. Kuzey Afrika öyledir. Tunus'tan, Cezayir'den, Afs'tan, Moritanya'dan daha adını ıı, saymadığımız birçok şeylerden çok büyük ağırlıklar yetişmiştir ve halen oralarda hizmet görmektedir. <gülüyor> Demek ki şeyleri var. Yani, e, lehinde olanlar çok büyük ekseriyette ve ağırlıkta. Peki nedir bu? Yani e, Müslümanlardan ihtilaf edenler niye ediyor? Onu tahlil edelim, yaklaşalım yani. Denkin eden nesine tahlil ediyor? Bilelim. Efendim, e, sebepler dört tanedir. Benim düşündüğüme göre, size anlatmak için sıraladığıma göre. Bir, İslam çok geniş alanlara yayılmıştır. Okyanuslardan okyanuslara, kıtalardan kıtalara yayılmıştır. İslam, çok çeşitli efendim, toplumlara girmiştir. Tasavvuf, onun için o toplumların daha önceki kültürlerinin ve zihniyetlerinin rengine biraz boyanmıştır. Onun için mesela bir Kuzey Afrika'nın tasavvufu ile bir Orta Asya tasavvufu arasında fark vardır. Hint tasavufu ile efendim Türkiye'deki tasavvuf arasında fark vardır. Arapların efendim bir Bağdat'ın tasavvufu ile e, diyelim ki efendim Yemen'in tasavvufu arasında fark vardır. Bu şeyden kaynaklanıyor. Yani mahalli renklerin ve yaşamların, kültürlerin etki etmesinden e, kaynaklanıyor. Tabii mahalli renkler Efendim kısmen mazur gürülebilen tesirler veriyor, kısmen de efendim e, asıl İslam'a uymayan efendim bir takım kıyafetler ve bir takım hareketler sokuyor tasavvufun içine. İslam'ın aslında olmayan hareketler de sebep oluyor. Yani İslam'ın aslında olmayan tasavvuf erbabı yaptığı bir takım şeyler bunun asıl İslam'da var mı arıyorsun yok o zaman dengit mevzu oluyor. Bu bir. İkincisi, zaman çok e, geniş bir zaman içinde e, 14 asırda efendim e, İslam böyle yaşanmıştır ve bu genişlik de bu uzun asırlar da aynı fikrin sahiplerinin bile asır içinde ilerlemesiyle zaman içinde ilerlemesiyle değişmesine ve bazen efendim, dejenere olmasına sebep olur hani kulaktan kulağa oyunu vardır bu taraftan birisi bir söz söyler o yanındaki kulağına, o yanındakinin kulağına en sondaki de hangi söz söylendiğini açıklar ama ondan sonra herkes gülerler. Neden? İlk söylenen söz kulaktan kulağa öbür tarafta çok değişmiştir. Yani zamanın uzamasından dolayı asla uygunlukta değişme olmuşsa o tenkit mevzu oluyor haklıdır. Yani İslam'a sonradan giren tesirlerde tenkitler haklıdır. Zamanın uzamasından dolayı olan Dejenerasyonda Tesirler Başka şeyler çıkmışsa Farklıdır ee, Sonra Metotlar Farklıdır Tasavvufun amaçlarını Sağlamak için Her tarikat Tarikat metot demektir Yol demektir Ayrı bir metot kullanmıştır Kullanılan metotların bir kısmı efendim tenkide sebep olmuştur. Bilgi seviyesi önemlidir. Yani tasavvuf erbabı olan şahıs alim ise, muhakkık ise yani hem fıkhı biliyor hem tasavvufu biliyorsa kimse itiraz etmemiştir. Herkes sevmiştir. İbn-i bile sevmiştir. Efendim ve el öpmüştür, Ona bağlanmıştır. Ama cahil ise na ehillerinin eline geçmişse o zaman hata onlarındır. Tenkil edilmiştir. Efendim, bir kısmı da her güzel şeyin taklidi olduğu gibi. Elmasın taklidi camdır. Elmas yüzük şu kadar milyon liradır. Ama cam yüzük şu kadar liradır. Efendim, e, İpek efendim hasır arasında çok büyük fark vardır. İkisi de dokumadır ama Asır dokuma ile ipek dokuma arasında çok büyük fark vardır. vardır Atlas dokuma arasında efendim Taklitleri vardır her şeyin Bir varan turizm vardır bir de hakiki varan vardır Her şeyin hakiki de, de, de derler Bakarsınız Mahmut Paşa'da gezdiğiniz zaman gayrimüslimler dükkanlarına hep Koca Türk, Asit Türk, Köktürk bilmem ne Türk der ama Türk diyor Yani müşteriyi atlatmak için öyle demiştir İstismarcıları vardır, su niyetlileri vardır Tabii o da onun da işi nedir? Yani Mevlana Hazretleri rağbet görüyor diye efendim Abdülkadir Geylani Hazretleri rağbet görüyor diye o da kalkmıştır. Cebini dondurma kalkmıştır mesela efendim istismar etmeye kalkmıştır. Bizim şeyde anlatıyorlar. yani iş böyle havada kalmasın senden dediğim diye söylüyorum. Bizim camiye gelen giden bir kişi vardı adını bilmem uzaktan görürdüm ama yani işte avamdan bir kimseydi. bizim caniye derdi sonra değişmiş sonra efendim bembeyaz elbiseler giymeye başlamış böyle alımlı çalımlı kıyafetler giymeye başlamış ve ne oldu işte şehriye kalmış. şehriye kalmış. ama avamdan bilgisi yok sonra onu bir kolunda bir kadın bir kolunda bir kadın görmüşler filan böyle yani e, kadınlar da şey yani güya onun müritleri de ondan yani böyle etrafında ve şimdi hatta bizim kabada şeyler var esnaf var bizim camiye gelip giden ihvandan değil ama camiye gelip giden bir tanesi yanaşmış yandan biraz güreşçiliği filan de var ara bak demiş bir daha buralarda görünme bacaklarını kırarım senin demiş yani bakmış görmüş ki öyle kadınlarla madınlarla düşüp kalkıyor filan peki sonu ne olmuş muhtemelen kardeşim yani ibret olduğu için söylüyorum Allah kimsenin ayağını kaydırmasın ve hele dinde dinde sahtekarlığın cezası çok büyüktür. O durumlara kimseyi düşürmesin. Sonra Alancıya ilde yerini söylemiyorum adı belli olmasın diye biliyorum. Plancıya ilde grand tuvalet giyinmiş. Çok güzel giyinmiş. Kravat takmış. Yani görüyorsunuz ben kravat takmıyorum. Söyemiyorum. Ama mecbur olanlar işte memurlar bilmem neler şey yapıyorlar. Kravat takmış. Bu bizim milli kıyafetimiz değil. Batıdan gelmiş. Kravat, hırvat kelimesinden geliyor. Onların örtü, töresi yayılmış batıya. Onlar bir şey yapıyorlar. Grand tuvalet giyinmiş. Başına fötör şapkayı geçirmiş. Onu da sevmiyorum. şapka şapkada efendim umumiyetle şabaşa baş örtüleri kullanıyoruz. Ama fötör kullanmıyoruz. Ve kendisini asmış. Sonuç önemli. Kendisini asmış. Hem de nasıl? Böyle giyinerek asmış. Yani Allah öyle bir ibret gösteriyor ki Kendisi asmak ne demek, bir insan kendisini astı mı ebedi, kendisi intihar ettiği için ebedi cehennemde. Çünkü bu can, bizim malımız değildir, bize emanettir. Biz bunu alma verme ermeye selayetli değiliz. Sahibi var bunun. Yani Allah-u Teala Hazretleri canı vermiş, o alacak. Sahibi Allah de Celaluhu. Biz emanetçisiyiz, bize iyi bakmaklarını kendileriz. Evet, yani bu işin şakası yok. İstismarcıları vardır, sapıkları vardır dedim. Onu da bir misalini vereyim. İlinsin. Çünkü hayatta olmuş misalleri söylemezse dinleyicilerden de yanılanlar olabilir. Bir tücel arkadaşım anlatıyor. İsim söylemeden anlatıyorum. Maksadım gerisini kötülemek değil. Maksadım bir takım gerçekleri öğretmek, anlatmak, dile getirmek, bahis etmek, herkesin dikkatine sunmak. O arkadaşımızın hanımdan Genesi imalatçı, zengin bir insan. <gülüyor> bir genç varmış, çok iyiydi hocam diyor, cübbe giyerdi diyor, sakallıydı diyor, <gülüyor> sevabı çok iyi sarık sarardı diyor, akşam hadis-i e okuduk. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan yetmiş kat daha sevaplı. Onun için kardeşlerimiz sarık giyiyor. Cübbeyi neden giyiyoruz? Bir insanın, kılır kıyafeti dolayısıyla secdeye vesaireye vardığı zaman mahrem yerleri görünürse arkadan kendisini de arkasından görenin de namazı bozulur. Onun için tesettür için örtüyoruz. Yani cübbeyi ondan giyiyoruz. Yani biz de giyeriz, biz de biliriz dolaşmasını. Biz de üşümüyoruz, bizde de, de özelik var. Bizim de kanımız kaynıyor diyebilirsiniz ama e şey tabi, namazda niye Hoca Efendi cübbe giyiyor? Tesettür olsun diye yani Buzlu belli olmasın, arka taraftaki insanın aklı karışmasın, efendim kötü kötü şeyler olmasın diye. İslam korur, kötülüğü olmadan korur İslam onun için. Şimdi <gülüyor> küphe giyermiş, sarık sararmış, namazı camide kılarmış, patır, patır patır patır merdivenlerden inermiş, namazı, ha, namaza gidiyor bizim şey bilence tüccarın yanında çalışan tezgahtar namaza gidiyor. Etraftaki tezgahtarlara da faydalı oluyormuş. Epeyce onları da alıştırmış. Hadi bakalım namaza başlayın vesaire filan. Ayağı böyle bir hizmet yapıyor yani. Birçok kimseyi namaza alıştırmıyor. Sonra ondan sonra Allah kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Sakalı kesmiş. Namazı bırakmış. Acayip insan olmuş. Meraklanmış bizim tüccar arkadaş. Ee, ne oldu filan. Bir efendiye hesap etmiş. Ne efendisi? Bir, bir efendim... Bağır ve mudil insana, sapık ve saptıran saptırıcı insana bağlanmış. Sakalı ondan kesmiş, namazı ondan bırakmış. Bir günde gelmiş bu bizim arkadaşa demiş ki, bizim efendi hazretleri bu akşam falan bir sohbet yapacak, size gelir Gelin demiş arkadaş, hemen böyle balıklama. gelir mi? Gelir mi? O gittikten sonra bizim arkadaşın tezgahtarı, o da sakallı Müslüman bir düreğin bir insan, nikaz etmiş. Ağabey demiş ki adam pek sağlamadan adam değil, sen gelirim dedim ama her çeşmeden su içilmez. Kimse bir şey olmuyor, kimse ayrıca şey olmuyor. Yani belediye yazılıyor, bu bu şeyin suyu içilmez diye. Üstüne kırmızı yazıyla yazıyorlar, her çeşmeden su içilmez. Onun için gitme bu yeri, yok demiş, biliyorum her çeşmeden su içilmediğini ama bu adam merak ediyorum. Bu kim ki bu kimseyi namazdan vazgeçirdi? Ne yaptı da bunu vazgeçirdi? Ondan merak ediyorum demiş. Kalktık, gittik git diyor. Okuldan indik, kalanca vardık, semtin adını söylemiyorum. Ezan okundu diyor. Cami şurada, mescit. Evde şurada, sokağın içinde. Şimdi demişler, ezan okundu, camiye mi gidelim, mi, eve mi gidelim? Demiş ki, camide 5-6 kişi vardır. Akşam ezanı. Akşam namazının ezanı. Camide beş altı kişi vardır. Eve gidelim, ev kalabalık dururuz. büyük ne kadar büyük sevap o kadar çok olduğundan namazı orada kılırız demiş. Girmişler içeriye hakikaten içerisi tıklım tıklım dolu. Dolu. Birisi çıkmış konuşuyor. Yukarıda. Oturmuşlar, dinlemişler. Neden bahsediyor? Aşkullah, muhabbetullah vesaire gibi. Konu Güzel. Allah, Allah sevgisi. Çok güzel konu. Dinlemişler, dinlemişler, dinlemişler. Arada saatlerine bakıyorlar, saatlerine bakıyorlar. Vakti geçti. Akşamın vakti belirli saat 20 dakika diyanet takvimine göre her 1 saat 30 dakika falanca takvime göre filan nihayet yani kalkmış. E, kalkmış. Demiş ki akşamı kıldınız mı demiş. Adam durmuş böyle. Soğuk soğuk bakmış. Kılmadık. Yemiş akşam kaçıyor, böyle acep gibi yine bakmış yüzüne, bahsafalı gibi Ateş atest alacağız, namaz kılmamız lazım. şey göster, havayı göster demiş, o tezgâhlar çocuk efendim, işte almış bunları, yan taraftaki odanın dışında işte neyse salonun dışında Ateş almışlar, o, o da utanmış o zaman, tezgâhlar çocuk da ateş almış bunlarla beraber, Abdest aldık diyor, salona geldik diyor, adam sormuş ne yaptınız? <gülüyor> aldık baba demiş, tezgahta. Ya evladım demiş, ben sana söylemedim mi? Toprak suyla oynamaya gelmez, çamur olur diye. Yani insan topraktan yaratıldı ya, bu diren kardeşleri. Abdest alınca toprak e, suyla karışınca ne oluyor Çamurlaşıyor mu? çamur oluyormuş. Ben size böyle dedim, söylemedim mi? Hadi demiş kadın bakalım demiş ben 25 sene önce bir namaz kılmıştım demiş 25 yıl önce namaz kılmadığını söyledi adam 25 sene önce bir namaz kılmış mı desin de bak ah, ham ervat demiş yani ham sayıyor karşısındakileri <gülüyor> biz demiş burda aşk olasın muhabbet olasın bahsediyoruz siz namazdan bahsediyorsunuz ya namazın kazası var demiş sohbetin kazası yok birader malum teranele ha bu da işin şeydi bu da işin degenerasyonu. Beceleri olmuş şekilde tabi bunları hepimiz dengil ediyoruz. Yani bunlar tasavvuf değil. Yani dünyada pek çok din var da ama İslam bir tanesi. Hak din, hak yol, İslam. İnnet dina inda İslam. Ve men gayr gayrel İslam'ın dine veren yok böyle minhur. Başka bir din hadi bakalım seç dünyada pek çok din var. Buyur seç bakalım başka din. İslam'dan gayrı bir dini seçenlerden Allah o dini kabul etmeyeceğini beyan ediyor. Neden? İslam'da tevhid var, ötekilerde yok. İslam başka, bütün dinler bir tarafa, İslam bir taraf. İslam var, başka din yok. Allah var, şehrif yok. Onun için, la ilahe illallah, يَتَانِمْ اِنَّ الْدِينَ اِنْدَ اللّٰهِ اِسْلَامِ Onun için muhtemem kardeşlerim, tabi tasavvufun da hakikati var, o bize lazım sapıkları var. Onu da bilmemiz lazım ama o işin aslına talip etmiyor. Evet, meseleyi böylece anlattık. Bir de şunu anlatalım. Yani sahih bir tarikatın sahih bir yolun naihil bir hosnişine e, olabiliyor. Yani adam kendisi kusurlu olabiliyor. Yol sağlar adam kendisi kusurlu oluyor. Onu da misaline anlatacağım. Bir şehirde bir arkadaş bana geldi, hocam dedi ben talimatımı e, değiştirmek istiyorum, size bağlamak istiyorum dedi ve anlattı. Kendisi biraz dini e, bilgisi olan bir kimseydi, anlattı bir şeye bağlanmış efendim hizmet ediyorum. Derbislik yapıyor, güzelce efendim. Şimdi bakmış bir gün şey efendi hatalı bir iş yapmış. Demiş ki, efendim hadisi i şerif var bu konuda, dinin hükmü şöyle, yani siz böyle yapıyorsunuz, yanlış olsun demiş. Bu hadis var ama sen gene böyle yap. Uyanmadım diyor. İkinci bir sefer yine bir başka bir şey olmuş. Yine böyle bid'at ve efendim günde yeri olmayan başka bir şey. Yine demiş, efendim bu işte yanlış değil mi? Şu delil yok mu aleyhinde? İyi var ama sen gene böyle yap. Yine uyanmadım diyor. Yani samimiyeti bağlı devam ediyor. Bir gün diyor rüya diyordunuz. Neyse anlatıyor. Olmuş hadise. Bizde bende mahfuz bu kardeşimizin.